Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugünkü programda gene Alzheimer üzerine, e, gene daha önce de konuşmuş olduğumuz gibi Hakan ile bir son durumları elden geçirmeyi planlıyoruz değil mi? Öyle değil mi? E, evet, aynen. Bugün konuğumuz Profesör Hakan Gürvit, İstanbul Tıp Fakültesi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden e, nörolog, e, hoş geldin Hakan. Merhabalar, günaydın. Merhaba Hakan. Selamlar. Şimdi biz Hakan'ı ilk kez konuk aldığımızda ki açık bilinci ilk konuydu kendisi, 2013 senesiydi. Yani o gün bugün neredeyse 10 sene geçmiş durumda e, inanalım, inanmayalım. Evet. Hakan gibi çeşitli konularda e, konuştu açık bilinçte. Fakat düzenli olarak Alzheimer hastalığının tedavilerini takip etmeye çalışıyoruz. Bunu da hep Hakan'dan soruyoruz. Bugün de aslında benzer bir şey yapacağız. Çünkü e, sanki Alzheimer tedavilerinin e, ya da tedaviye yönelik araştırmalar böyle bir şekilde meyvelerini vermeye başladı gibi bir durum var. Son zamanlarda Alzheimer... Tedavisinde kullanılacak ilaçların giderek arttığını filan. Şimdi benim yaşımdaki insanların işte anneleri babaları bir kuşak ya da iki kuşak daha yaşlı insanlar ailelerindeki bir kısmı Alzheimer'dan muzdayıp işte kimisi demanslı bunların hepsi tabii hakkının eline geliyor. Fakat annesinde babasında alzheimer çıkan insanlar Kendilerinde de acaba bu çıkabilir mi bir süre sonra? Çünkü işte bizim de e, o zamanımız geliyor, o yaşlara doğru geliyoruz. Bunu merak ediyorlar haliyle. E, şimdi Hakan benim anladığım, e, ben bu soruyu sana 2013 yılında 10 sene önceki ilk programda sorsaydım. Yani işte mesela Alzheimer teşhisi alsam şimdi e, ne yapabilir tedavi açısından diye. Söyleyeceğin şeylerle bugün 10 sene sonra söyleyeceklerin farklı gibi gözüküyor. Bu da bu 10 sene içinde yapılan araştırmaların sonuçlarıyla alakalı herhalde diye düşünüyorum. Biraz bundan konuşalım istiyorum. Bu konu aslında geçen hafta bahsettiğim bu kişisel özdeşlik meselesine falan da biraz bağlanıyor. Çünkü hafıza en önemli kayıplardan bir tanesi Alzheimer'da. E, hafıza gittiği zaman acaba o kişi o kişi olmaktan çıkıyor mu filan gibi soruları da sormak mümkün. Şimdi e, konuya oradan girsek e, hiç bitiremeyeceğiz. Bir de bir şeyi daha düzelteyim. Pardon biraz uzadı ama ben geçen haftaki programda hafıza hakkındaki en önemli <gülüyor> akımın e, semantik hafıza ile episodik hafıza arasında olduğunu söylemeye çalışırken Semantik hafıza ile prosedürel hafıza arasında demişim. Halbuki prosedürel hafıza ile episodik hafıza aynı değil. Hakan bunu fark edip beni ikaz etti. Teşekkür ediyorum ve düzeltiyorum. Ee, şöyle ilginç bir şey de var. Hakan bunu söyleyince ben inanmadım. Yok canım, prosedürel hafıza der miyim yani? Tabii ki episodik hafıza demiş. Olmam lazım filan dedim. Sonra baktım, dinledim. saydan prosedürel demişim. Üstelik üç defa demişim. Bu da hafızanın kendisine... Kendisiyle ilgili ilginç bir şey gösteriyor aslında yani hafızanın bu şekilde yanlış da çalışabileceği insanın e, olmadık bir şeyi kafasında kurup sanki doğruymuş gerçekmiş gibi bir e, kesinlik duygusuyla beraber hatırlayabileceğini filan da gösteriyor. Fakat tabii şimdi bu konulardan girsek e, hep bunlardan konuşacağız onun için ben konuyu yine Alzheimer hastalığına çevireyim. E, bu Amerika'daki FDA denilen e, gıda ve ilaç dairesinin de işte onayını alan bir takım ilaçlar oldu. Bazılarında tartışmalar çıktı falan ama bir şeyler oluyor yani bu Alzheimer tedavisi cephesinde. Bize biraz bunları e, özetler misin? Evet. E, peki. Şimdi aslında 2010'da konuşsaydık çok mu farklı bu e, 2013 mü dedin? 13, doğru evet. Hmm. Yok çok farklı değil. Hmm. Tuhaf bir şekilde hiç de çok farklı değil. Bundan 20 yıl öncedir ilk Alzheimer aşısından e, söz edilmesi, 2002 yılı, e, o bir... Aktif immünizasyon olduğu için aktifle pasif arasında bir ki nüansı ifade edeyim önce. Aktifte e, proteinin kendisi verilir ya da peptidin kendisi verilir. Buna e, vücudun bir antikor üretmesi e, beklenir değil mi? Klasik aşılama böyle bir şey. Pasifte ise zaten ona karşı gelişmiş geliştirilmiş olan... E, antikorlar verilir. İlk çalışma bu im, Alzheimer'in immün modülasyon e, ilk çalışması böyle bir aktif imunizasyon çalışmasıydı. E, i̇şte beyinde biriken amiloid beta e, peptidinin e, kendisi e, katılımcılara enjekte edildi. Ve işte antikor üretip e, beyinde birikmiş olan Natural amiloidi, temizlemeleri gibi bir hedefi vardı. E, altı kere e, aşılanacaktı katılımcılar. Fakat e, büyük bir çoğunluk iki kere aşılanmışken... ...bir bölümü bir, küçük bir bölümü üç kere aşılanmışken... ...birbiri ardına e, beyin iltihapları, menüngansefatitler... ...gelişmeye başladı ve e, çalışma durduruldu bunun üzerine. Çalışma durduruldu ama bu katılımcıların önemli bir bölümü beyinlerini de bağışlamışlardı ee, ve izlenmeye devam ettiler. Ee, dediğim gibi sene 2002 çalışmanın durduruldu. 2006-2007 tarihlerinden itibaren ölümler başladı. Yani ömür bitti öm ölümleri. Evet. Galiba 8 olmuştur son otopsi e, bildirimi. Bu kişiler de hastalık ilerlemeye devam etti ve çok ağır demans evresine geldiler fakat otopside 8 kişinin 7'sinin beyninde amiloid plak kalmamış hani geçen seferde konuşmuştuk bunu galiba o zaman bu başarılı bir çalışma mı başarısız bir çalışma mı 6 kere aşılanma planlanıyor daha 2 kere de %90'ında amiloid plak temizlenmiş Hedefini yapmış olmalı. Ama diğer yandan da hastalık ilerlemeye devam edip işte bu genel zihinsel tarama testi olarak e, çok yaygın kullanılan mini mental testteki puan da sıfıra düşmüştür. Yani mini mental sıfır çok ağır bir zihinsel yıkım anlamına gelir. E, 2010'lardan itibaren artık amiloid PET ile görüntülenebilir oldu. Otopsi e, sizin e, 2010'ların başından beri benzer çalışmalar yapılıyor. Pasif imunizasyon çalışmaları. E, amiloid PET de genellikle birinci yılda e, özellikle yüksek doz kollarında amiloid PET amiloidin temizlendiğini gösteriyor. Yani aynı 2002'deki e, otopsi çalışmalarında olduğu gibi. Ama en az... Yarım düzine, yok yarım düzine de fazla, bir düzineye yakın böyle pasif imunizasyon e, aracı amiloidi temizlemelerine rağmen e, kognitif düzelme sağlayamadıklarından piyasadan çekildiler. <Gülüyor> Son yıllarda öğrendiğimiz muhtemelen ki yani bunu bu kadar geç öğrenmenin de bir alemi yok idi. Bu kadar inadın da bir alemi yok idi. Çünkü biliyoruz ki hastalığın nörobiyolojisinden amiloid asıl olarak daha hiç klinik belirtiler başlamadan preklinik evrede beyinde birikmeye başlıyor. Eğrisi yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ta ki bir sınırı aşınca ikinci biriken protein olan tau'yu artık öldürücü hale getirmek üzere fosforilliyor. Anlaşılan e, o sınır nerede onu henüz bilmiyoruz. Ama şimdiye kadarki bütün klinik çalışmalar çok ileri aşamadaki hastaları da aldılar. Yani demanslı hastaları. Hani hep bunu söylerim demanslı Alzheimer hastası metastazlı kansere benzer. Metastazlı kanserde değil mi onkolog epey bir e, çaresizdir. Hem de yepyeni ilaçlar, çok promisin, çok ümit ilaçlar da çıksa onkoloji alanında metastazlı hastada çok büyük bir şansı olmayacaktır bunun. O zaman çöpeme atalım. Onkologlar bunu yapmazlar daha değil mi? Böyle bir daha hücre içindeyken e, kanser yakalamaya çalışırlar. Bu ilaçlarda, da orada kullanılır. Oysa ki biz Alzheimer uzmanları işte son 10 yıla kadar hastalığı neredeyse nihai aşamasında tanımaktan övünürdük. Tanı koyduk bakın e, hastalığa diye. Şimdi öyle görünüyor ki yakın gelecekte ben öyle düşünüyorum. Bu proteinlerin beyinde e, birikmek dinamiğini bir kronolojisine izlenecek ve ona göre bir algoritma geliştirilecek. Yani herhalde preklinik aşamada sen diyorsun ya anamda babamda vardı bende de var mı acaba? Yani bir 5-10 e, yıla kadar eğer bu halk sağlığı çok pahalı ilaçlar bunlar meselesi halledilir ise aynı aterosklerozda olduğu gibi belli bir yaşı aşıp da kendinden endişe eden kişiler nasıl ki ailede çok inme çok enfarktüs varsa e, o, o kişi gidip 30 yaşını bile hatta açtığında gidip kolesterolüne bakıyor. Daha sonra da basit bir kolesterol ilacı alıp inmeden ve enfarktüsten korunuyor. İşte ne bileyim ben belki de Alzheimer'de de 50'sini aşan kişiler ya ben amiloid biriktirmiş miyim diye gelecekler. Bizlere ki geliyorlar. Çok sayıda böyle başvuru alıyoruz son yıllarda artık. Amiloid pozitifse de işte bu monoklonal antikorlar dertlerine deva olacak. Ha. Klinik belirti başladıktan sonra ne olacak? Ee, klinik belirtinin başlaması demek derhal demansın başlaması demek değil. Çok uzun yıllar süren bir hafif kognitif bozukluk denilen yani günlük yaşamın bozulmadığı bir ilerleyici unutkanlık aşamasından e, geçiyor bu bireyler. Muhtemelen buradaki ilerleyici unutkanlığı amiloid değil, tau iteliyor. Ama yine de bana öyle geliyor ki en azından bütün evre boyunca olmasa bile bu hafif kognitif bozukluğu da günün birinde belli bir algoritmayla ikiye ayırabileceğiz. İşte ne bileyim ben e, e, çok hafif hafif kognitif bozukluk ileri hafif kognitif bozukluk diyeceğiz. Çok hafifte bu anti stratejilerin hala işe yarayacağı konusunda iyimserim ben. Ama muhtemeldir ki e, ileriden itibaren artık anti amiloydu bırakıp anti tauyu e, düşüneceğiz. Anti tau işte bu tamamen ilaç araştırmalarındaki bu e, kapitalist dünya perspektifinin de baskısıyla çok daha geriden geliyor. Daha henüz daha fazla ki. E, aşamasındalar. İşte o, o, bilgi o kadar açıktı ki e, oysa ki e, bu hastalık evrelerinin hangi protein birikimi tarafından nitelendiği buna rağmen büyük bir inatla e, bütün kaynaklar anti ameliyat stratejileri ayrıldı. Anti-Tao çok daha geride kaldı e, bu nedenle. Pekala paralel olarak gelişseydi şimdi çok daha e, şey olacaktı. E, elimiz rahat olacaktı. Peki bu Alzheimer tedavisine yönelik yöntemler ve ilaçlarda araştırmada başı çeken hep Amerika ve Avrupa ülkeleri mi? Yani orada bir şekilde ortaya çıkıyor sonra Türkiye mesela benimsiyor, kabul ediyor, ilaçları yetiştiriyor falan gibi anlıyorum. Öyle midir? Yok. Japonlar da iş fena değildir. Yani hmm. Hatta işte ne bileyim bundan 30 yıl önce onaylanmış ilk ilaç aslında bir Japon firması. Eysa'yı. ]'dır. Bu e, Lakan Emap da Eysay'ın fakat Eysa gidip işte Amerikan Biyojen ortaklığı ile birlikte e, piyasaya verecek bunu. Peki ben de bir şey <gülüyor> ufak bir rakamsal bir şey sormak istiyorum. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde son e, baktığımda 6,5 milyon Amerikanın yaklaşık yani sayıda Alzheimer'ın asla etkisi altında olduğu söyleniyor. Türkiye'de bu oldukça da yüksek bir oran tabii. 33 330 milyonda 6,5 az bir şey değil yani. Peki Türkiye'de var mı bir rakam ne kadar olduğuna dair? Var, var. var elbette, var elbette. ama işte dernek başkanımız Profesör Başar Bilgici sormalı bunu kesin rakam için. Ama 2000'li yılların başında Kadıköy'de bir epidemioloji çalışması yapmıştık. Alzheimer e, demansı sıklığına baktık. Ve e, Avrupa rakamlarıyla, Kuzey Amerika rakamlarıyla hemen hemen eşit e, çıkmış. Yani şey. Dolayısıyla sanayileşmiş büyük kentlerdeki oranların en azından, kırsal alanda da e, düşük olabilir. E, Avrupa rakamlarıyla aynı olduğunu e, düşünmek lazım. Bence sen işte Amerika nüfusuyla Alzheimer'li sayısının arasındaki oranı Türkiye'ye nüfusuna uygularsan yaklaşık yanılmış olmazsın diye düşünürüm. Peki bu işte ilk başta uygulanan ve amiloidi temizlediği ortaya çıkan ama işte başka ölümlere sebep olması dolayısıyla vazgeçilen ilacın niye ölümlere sebep olduğu falan anlaşıldı mı? Yani oradaki... Aa. Evet. evet aslında o, o gelişim tarihi tam sana göre diyebilirim Güven. Çok şey yani çok her şeyin cevabını aradıkça bir ileriye adım atıldı. Çok çok hoş bir, bir bilimsel te tekamüldür e, hmm. bunu anlamak. İşte bir kez artık ne bileyim amiloid beta 42 e, peptidi 42 amino asitlik bir şeydir. Bir peptittir. E, o büyüklükte vermişlerdi. Ee, anlaşıldı ki büyük ölçüde yani e, ne bileyim e, e, Selim Badur benden çok daha iyi söyler mekanizmalarını burada ama e, onu verdiğinde ki <gülüyor> e, e, iltihabi reaksiyon benim de neden olan çok daha potent. Oysa ki e, işte bu, bütün bu tepkilerin bir bir e, e, Amino ucu vardır. Nitrojen içeren. Karbon içeren bir karboksi ucu vardır. Ne kadar amino ucuna yönelik daha küçük, 3-5 amino asitlik bir şey e, e, antijen olarak veriyorsan, o kadar hem meningoansefalit reaksiyonu yapmıyorsun, hem de daha iyi temizliyorsun e, peptidi. Ya işte birbiri ardına e, e, bu çok iyi bir gelişim oldu sayeden. Pasif immunizasyon da öyle. Ee, bunlar küçücük antikorlar. amiloid beta'nın ya amino ucunu ya ortasını ya karboksi ucunu e, yakalıyorlar. Hatta e, vaktimiz var mı? E, e, var var. Var ha, biraz daha. Şimdi, şimdi enteresan bir şey var tabii ki. O, o şey de değişti. Eskiden yani işte Alzheimer's e, Mikroskobunda baktığında ne gördü? Amiloid plaklar, nörofibirler, yumaklar. E, e, dolayısıyla bunlar kötüler olarak e, düşünüldü. İşte e, geçen yüzyılın son 15-20 yılından e, başlayaraktan artık anladık ki bu bir evrim. Bu evrim sırasında e, beynin savunma mekanizmaları, bu proteinler birikmesin diye temizlemek için elinden geleni yapıyorlar. Ellerinden gelmiyor bazen. O zaman e, birikim eğilimi gösteriyorlar. E, birikiyorsa da en zararsız şekliyle biriksin'e e, gayret ediyorlar ondan sonra. Dolayısıyla en nihai aşama olan amiloid plaklar ve nörofibirler yumaklar değil en kötüleri. Daha ara aşamalar. E, amiloid için de işte bu çözülebilir protofibriller denilen aşamanın daha toksik olduğunu biliyoruz şimdi. Ondan sonra savunma mekanizmaları e, ulan madem bunu atamadım buradan dur şunu fibrilize edip çözülemez bir şekilde çöktürmeye çalışayım gayret ediyor. Aslında nörofibriller yumaklar tam da işte çözülemez bir çöküntü. Evet. Ee, şimdi bu farklı Monoklonal antikorlar aslında aynı aileye dahiller. Fakat o evrimin amiloid monomerinin temizlenemeyen amiloid monomeri artık e, ki o fizyolojik bir şey e, ve işini bitirdikten sonra pekala filtres mekanizmalarıyla temizlenebilir. Temizlenemediği koşulda o zaman kendi üstüne üstüne katlanarak oligomerleşiyor. Ve giderek düşün ki e, moleküler ağırlığını arttırmaya başlıyor. Topu topu 4 kilo daltonluk bir amiloid beta monomeri ileride 100 kilo daltonluk bir fibrile e, dönüşecek. İşte evet. o ara aşamadaki çözülebilir formların en toksik olduğunu biliyoruz. Bu monoklonal antikorlar da ya çözülemeyen ya da çözülebilir formlara bazen ikisine birden de bağlanıyorlar. 2021'de çıkan adu kanoba esas olarak nörofibriler yumaklar içindeki çözülemez forma bağlanıyor. Bu yeni lakenumab ise aslında bir çözülebilir form olan protofibril'e bağlanıyor. Acaba daha sağlam delil olması için de bu çözülemeyen formlara spesifik olmanın da bir şeyi var mı? Olabilir. Mesela yine çok umut veren bu donan, donan emap da öyle bir çözülebilir e, forma spesifik. Yani hem bu daha sonraki e, ilaç çalışmalarının daha özenli, demanslı hastalardan arındırılmış çok daha erken e, bireyleri çalışmaya almaları e, verilerinin çok daha temiz olmasını ifade edebilir. Bir yandan da bu moleküler nüanslar da e, ifade edebilir. Nitekim işte ada şimdi bir tek beyinde amiloid biriktirmiyoruz. Beyin arter cidarında da amiloid birikiyor buna amiloid anjiyopati deniyor. Bu ilaçlar beyindeki amiloidi temizlerken beyin arter cidarındaki amiloidi de temizliyor. Bu da mikro kanamalara ve ödeme neden oluyor. Atak kanamanın yan etkisi bu ağır ya denilen işte amyloid imaging related abnormalitiesin karşılığı aria. neden oluyor. Neyse bu %90 zararsız. Ama yüzde %10 İlazın kesilmesini gerektiriyor. Mesela bu yeni lakenumab ile yan etki profili, arya profili çok daha düşük çıktı. Önce şaşırdım sonra anladım. E çünkü arter cidarında birikmiş ameluit var. Ona dokunamadığı için sadece çözülebilir forma dokunduğu için bir yandan yan etkisi çok az. Arya yan etkisi. Diğer yandan da veriler çok sağlam. Peki şimdi bu ilaçların yani yeni ilaçlar çıkıyor işte e, kabul görüyorlar, kullanıma giriyorlar Amerika'da, Avrupa'da filan. E, Türkiye'de hangilerini bulmak mümkün ya da e, hatta şöyle söyleyeyim şimdi programın da sonuna geliyoruz. Diyelim ben işte ailesinde Alzheimer olan ve bundan da kuşkulanan kendim için birisiyim. E, bir şekilde öğrenmek istiyorum ya da Alzheimer başlangıcı bende bulunursa işte ne yapayım yani. Böyle tedaviler Türkiye'de mümkün mü? Pratik olarak durum ne? Evet işte. Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla adukanumabı getirmek mümkün Türkiye'ye. İlk hastalarımızı aldık. Tam da benzer dediğin şeylerle olan. Ya işte doktor sen benim babama baktın. Ben kendimden de endişe ediyorum. Bir bak bakalım. Aa baktık. Ameliyat pozitif. Yani düşün ki e, Amerika'daki fiyatının dörtte biriyle bile girmiş olsa Türkiye'ye yine de çok pahalı bir ilaç bu. Yani e, öyle bir hekimlik yapmak biraz e, canımı yakıyor. Bu e, ister istemez işte e, servet sahibi demarslılara hizmet gibi e, oluyor. Ama ne edelim bilmiyorum işte yani bir, bir şekilde... E, TTB'nin de, Teknoloji Derneği'nin de, Alzheimer Derneği'nin de buradaki etik davranış nediri tartışması e, hani ve, ve biz klinisyenlere bir yine bir algoritma algo önermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, halk sağlığı meselesi çok önemli tabii bu. Evet. Evet, peki o zaman böylece de toparlamış olalım. Sonuçta Alzheimer e, hastalığı şüphesine sahip olan kim varsa en azından işte beyninde bir amiloid birikmesi başlamış mı filan diye bir testler yaptırarak gelip e, senin gibi uzmanlardan bunu öğrenmeleri mümkün diye anlıyorum. Evet evet evet artık şey yaygın bir şekilde e, kullanılıyor bir yani ne bileyim ben bir iki sene önce bir tek bizim merkeze özgü diyebilirdim bunu ama şimdi meslektaşlar Fikiat mevzuya hakimler. Ceraşpaşa, neurobilim, Enson'da bir beyin omurgası sıvısı laboratuvarımız var. İşte orada bu bio işaretleyici deniyor bunlara ve hastalığın biyolojik tanısını koyduruyor beyin omurgası sıvısındaki amiloid ve tau proteini düzeylerine göre daha preklinik evrede hiç şikayet olmayan bireylerde hastalık koyabiliyoruz artık evet. Peki çok teşekkürler. Bugün e, düzenli olarak izlemeye çalıştığımız Alzheimer tedavileri hakkında son gelişmeleri bize e, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Hakan Gürvit anlattı. Çok teşekkürler Hakan. Hakan çok teşekkürler. Efendim her zaman. Görüşmek, üzere. Olmak. görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.